الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه واتم التسليم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرْ اَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاءِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةِ Meryem suresinin bembeyaz sayfaları bu hafta bitecek inşallah. Biz başta demiştik ki Meryem suresinde iki ayrı bölüm var. Bir filme benzetsek desem uygun olmayacak. Bir senaryoya benzetsem desem uygun olmayacak ama siz anlayın. İki bölümden oluşuyor diyelim. Birinci bölümünde Allah'ın rahmet ettiği o seçkin kulların, seçilmiş kulların, ihlas sahibi kulların sireti vardır. Meryem suresinin 58. ayetine kadar. 58. ayetten sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ diye başlar. Simsiyah bir sayfa açılır. Artık bambaşka insanlar karşınıza çıkmıştır. Bir tarafta Allah'ın ayetleri okunduğu zaman... Aciziyetinden dolayı acziyetini itiraf ederek, kulluğunu itiraf ederek, Allah'ın ayetleri karşısında secde eden, secdeye kapanan insanlar varken, beyaz sayfalarda, siyah sayfalarda kendi gücüne, kendi kuvvetine güvenip, müstekbirleşip, istikbara kapılıp, Allah'ın ayetleri karşısında laf söyleyen, söz söyleyen insan tipi vardır. Bir tarafta nefsini Allah'ın dini uğruna esir eden, bütün hayatının tamamında Allah'a kulluk eden ve bu kulluğu devamlı surette Allah'a sunan insanlar varken bir tarafta nefsinin esiri olmuş, şehvetinin esiri olmuş, şehvetinin peşinden giden insanlar var. Bir tarafta namaz kılan ve namazı emreden insanlar varken bir tarafta namazı zayi eden insanlar var. Bir tarafta Allah ile aralarında hukuk oldukça sıkı olan Allah'tan bir şey istedikleri zaman Allah'ın onlara anında icabet ettiği kullar var. Bir tarafta Allah'tan Allah kendilerinden bir şey istemesine dahi izin vermediği, Allah öyle onlara izin vermemiştir ki onlar Allah'tan kulluk isteyebilsinler. İnşallah bu hafta İsmail Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam ve arkasından Buraya kadar anlatılanların bir özet niteliğinde Allah'ın Allah nimet verdiği kimseler. 57. ayet bunları gördükten sonra arkasından önümüzdeki haftadan itibaren o siyah sayfalara geçeceğiz. Buraya kadar tonlama, buraya kadar surenin atmosferi neydi? Tamamen rahmet, tamamen merhamet, tamamen şefkat dolu idi. Tabi bundan sonra da rahmet, şefkat ve merhamet esintileri devam edecek esmiye. Ama o esintiler biraz daha farklı yönde nesecek. İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Allah subhane ve teala vezkur fil kitabı İsmail diye başladı. Va'di. O vadin'e sımsıkı bağlı olan bir kul idi diye devam etti. İbrahim aleyhisselamdan bahsederken Sıddiqan Nebiya dedi. İsmail aleyhisselamdan bahsederken Sıddiqan Nebiya dedi. İdris aleyhisselamdan bahsederken Sıddiqan Nebi diyecek. Sıddıklık özelliğinden bahsedecek. Aslında burada durup dersi kesip, tefsir dersini kesip belki de İbn-i Kayyim'den sadık, sıddık kimdir, nedir, ne değildir öğrenmemiz tam da yeridir. Ancak tefsir dersi yaptığımız için, kavram dersi yapmadığımız için ya da züt veya kalp amellerine dair bir ders yapmadığımız için burada uzun uzun durmayacağım. Çok kısaca Bahsedeceğim ama size iki tane tavsiyede bulunayım ben. Birinci tavsiye İmam Gazali'den Sıdk makamını ve sadıklık makamını mutlaka inceleyin. Ama ikinci tavsiyem çok daha önemli bir tavsiye. Ee, sıdıklık mertebesini mutlaka ama mutlaka İbn-i El Cevziye'nin El Medar isimli kitabından mutlaka ama mutlaka incelemenizi tavsiye ederim İbn-i orada diyor ki Sıdk en büyük ve en kamil insanların makamıdır Sıdk makamı en yüce insanların makamıdır dikkat ederseniz Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamdan bahsederken burada İsmail aleyhisselamdan bahsederken bir sonraki ayette de İdris aleyhisselamdan bahsedeceği zaman sıdk sıfatını onlara vermiştir demek ki bu sıfat en yüce insanların makamıdır bu makam en seçkin insanların makamıdır. Hatta nebilikten ve rasullükten önce sıddıklık makamını getirmiş ki sanki bu makama erişebilmek ancak sıddıklıkla mümkün olur. Bu şu demek değildir. Her sıddık peygamber olacak, rasul olacak demek değildir. Ama bu makama erişebilmek ancak ancak sadık olmakla, sıddık olmakla veya sadık olmakla mümkündür. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı anlamdır ancak mertebe farkı vardır. Bunların hepsi aynı anlamdadır ama mertebe farkı vardır. İkinci husus arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın burada bahsettiği rasullerin tamamı oldukça faziletli kimselerdir. Oldukça üstün ve seçkin niteliklere sahiptir. Ama Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselamdan bahsederken cömert demedi. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamdan bahsederken Kararlı bir kuldur demedi. Allah Subhanehu ve Teala İsmail Aleyhisselam'dan bahsederken şükreden bir kuldur demedi. İdris Aleyhisselam'dan bahsederken İdris Aleyhisselam'da bulunan başka başka güzel vasıflara değinmedi. Ve burada Allah Subhanehu ve Teala tüm rasullerin tek bir vasfına değindi. O da sıddıklık vasıdır. İşte bu vasıf sadıklık vasfı veya, veya sıddıklık vasıfı nedir? İbn-i da dediği gibi en yüce, en yüksek makamlardan bir tanesidir. Bütün makamların merkezi burasıdır diyor. İbn-i Kayyım salikinde saliklerin yani kalp amelleriyle amel eden, daha doğrusu Allah'a hakkıyla kulluk yapan özel seçkin insanların makamını anlatıyor. Orada birçok makamdan bahsediyor. İyyâkena'budu ve iyyyâkenestâ'inin makamlarıdır bunlar diyor. Yani yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz diyen bir kulun makamlarını anlatıyor. Orada onlarca makama değiniyor ve ancak diyor ki burada bütün makamların merkezi sıdk makamıdır. Doğruluk makamıdır. Bu makam yolların en güçlüsü, ve en doğru olanıdır. Sen şayet sıdk makamına ulaşırsan, sıdk makamında ee, yol alırsan yolların en güçlüsü en doğrusu o yoluna sapmış olursun. Dün gece okudum bir alimden ama e, hangi alimden olduğunu hatırlamıyorum. Ee, Abdullah Seyil bin Abdullah Etüsteri olabilir. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Eğer Sıdk makamı yoksa diyelen hepsi boştur diyor. Eğer sıdk makamı yoksa diğer makamların hepsi nedir? Boştur. Takvada boştur. İhlas da boştur. Bütün makamların hiçbir faydası yoktur diyor. Bu yoldan yürümeyenler helak olup uçurma sürüklenecektir. Eğer bir kimse sıdk makamında değilse ki biraz önce naklettiğim naklin bir benzeridir bu. Sıdk makamında olmayan kimse helak olacak, uçurma sürüklenecektir. Münafık ile mümin, cehennem ile cennet bu makamla birbirinden ayrılır. Yani siz cennetle cehennemi baktığınız zaman böyle bir imkan olsa bir cennete bir de cehenneme baksak arasındaki fark nedir desek sıdk makamıdır. Karşımıza bir mümin bir de münafık koysak ikisinin arasındaki makam olarak fark nedir desek sıdk makamıdır. Sıdk bir kimsenin iman ehli olduğunu ya da nifak ehli olduğunu gösteren bir alamettir diyor. Bu makam yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır ve o kılıçla kişi neye vurursa onu keser. İnsanı güçlü kılan bir, bu kılıcı kullanan yenilginedir bilmez. Bununla konuşan hasmını perişan eder. Amellerin ruhu, hallerin mihenk taşı ve insana cesaret verip onu bütün korkuların üstüne götüren güç sıt makamıdır diyoruz. İnsan sıdk makamına ulaştığı zaman bütün korkularından emin olacak ve ne yapacaktır? En üstün konuma çıkacaktır. Kulları Allah'a götüren bir kapı olmasının yanı sıra din binasının temeli imanda derinlik çadırının ana direğidir. Bunları Arapçasını noktayacaksın. Zevki o zaman tadacaksın. Neler söyledi kim bilir. Ben Arapçasından almadım. Ben Türkçesinden aldım. Vaktim ve imkanım olsa bir de Arapçasında bu ibareler de ney Arapça ifadeler çok daha şeydir yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim ee, bir burada üç tane mertebe vardır birinci mertebe İbnü Kayyim'in kalbinde ve zihninden geçenlerdir ben eminim onu yazıya yansıtamamıştır çünkü hiçbir yazar duygularını birebir yazıya yansıtamaz ben merak ediyorum bu sıt makamında buralarda İbnü Kayyim bunları yazarken Kalbinde ne hissediyordu, neyi kast ediyordu, zihninde ne vardı, ne gibi bir dünya içindeydi, bunu merak ediyorum. Bunu tabi anlamamız mümkün değil. ikinci mertebe bunu Arapçasından okumaktır, çünkü Arapçada yani 10 tane kelimeyi Türkçe'ye tercüme edersin, 10 kelime de Türkçe'de aynı manadadır, ama Arapça'da mutlaka derinlik vardır. Zaten mütercimlerin en çok zorlandığı yerde burasıdır. Bunu bir de Arapçasından okuyup o tadı almak lazım. Arapça bilenlere tavsiye ederim. Üçüncü makam ise işte bizim makamımız Türkçesinden okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Evet. ve يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٓاِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o kimse Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların kullardandır. O kimse nedir? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullandandır. Ehdine sırat, ehdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi bizi kendine nimet verdiklerinin yoluna iliştir, iliştir diyoruz ya, işte Allah'a ve Resulüne itaat eden kimse onlarla beraberdir. Eğer onlarla Allah'ın kendisine nimet verdiği kimselerle aynı yolda yürümek istiyorsanız, Allah'ın kendisine nimet verdiği kimselerle aynı sonucu, aynı güzelliği paylaşmak istiyorsanız, Allah'a ve Rasulü'ne itaat edeceksiniz. Şimdi beyan geliyor, bu Allah'ın kendisine nimet verdiği kimdir? Allah kimlere nimet verdir? vermiştir? Bir minen nebiyin, nebilere nimet vermiştir. Allah'ın nimet verdiği kullardan olmak istiyorsanız, Nebi olacaksınız bu mümkün değildir. Çünkü nebilik bir tercih veya bir isteğe bağlı değil Allah'ın seçmesi Peki bundan sonrakiler olabilir mi? Nebilikten sonra gelen makam ve sıddıkın değil mi? Evet sıddıklık makamıdır. Sıddıklık makamı nebilik makamından hemen önce gelmiştir. Arkasından ve şüheda şehitlik makamı gelmiştir. Ve salihin ve salih amel işleyenlerin makamı gelmiştir. Bakın sıddıklık makamı El'am er suresinde nasıl ki nebinin vasfı olarak gelmişse nebilerin vasfı olarak gelmiş ise sıddıklık makamı bu ayette de Nebiilikten sonra hemen bir sonraki makamdır. Evet. قال الله هذا يوم İşte bugün sıddıkların sıdkı onları kurtaracaktı. Sıddıklık makamı öyle bir makamdır ki İbn Kayyim'in cümlelerini tefsir ediyoruz şimdi. İbn Kayyim ne dedi? Ee, ahirette kurtaracak yegane yol bu yoldur dedi. Allah Subhanahu ve Teala işte bugün size ''Fayda verecek şey sadıkların sıdkıdır. Dost doğru hareket edenlerin doğruluğu fayda verecektir. Sıddıklık makamı kıyamet gününde fayda verecek bir makamdır.'' diyoruz. Bir başka ayet ''İnnel muttakine fî cennâtin veher.'' Bu çok güzel bir ayet. Fi mak'adi sıdkın inde melikin muktedir.'' Kimin son ayeti bu? İbn-i okuduğu son ayet, Kamer suresi 54-55 hatmini yaparken... Ee, esaret altında tutulduğu zindanda hatim yaparken en son bu ayeti okuyor ve vefat ediyor. Daha sonra talebeleri onun hatmini ne yapıyor? Tamamlıyor. Ben bundan sonra şey yapayım. Son kaldığım ayeti size bildireyim. Siz tamamlarsınız inşallah. Demek ki bir de adet değilmiş. İbn-i Teymiye'nin talebeleri yaptığına göre ama siz de tamamlarsınız böyle bir vaatte bulunalım inşallah. Peki başka kimin okudu son ayetler? Ben söyledim bunu sana. Senin bilmen lazım. Söylemişimdir mutlaka. İbn Temiye demişsem İbn Temiye biliyorsan ki onu benden öğrenmişindir. İbn Temiye'nin yanında diğerinde söylemişimdir. Seyi tutup idam edileceği zaman sabah çağırıyorlar. Haydi diyorlar. Başka bir kovuşa götüreceğiz veya şeye. O da hayır diyor. İnnel muttakine fi cennatin ve nehr. Muttakiler cennetlere, nehirlere doğru gidiyor. Fi <fî> mak'ad-ı sıdkın. Sıdk makamına. Nerede? O makamda. İnde melikin muktedir. Muktedir melikin makamındaki olan o sıdk makamı. Sıdk makamı Allah'ın yanındaki bir makamdır. Allah'ın yanındaki bir makamdır. Aslında dersi burada kesmek lazım değil mi? Çok söz verilmesi gereken faydayı ne yapar? Yok eder. Dersi burada kesmek ve Artık bütün gücümüzü, bütün gayretimizi bu makama ulaşabilmenin yolu nedir? Biz bu makamı nasıl olan? Kıyamet gününde inde melikin muktedir. Muktedir bir melikin yanında olacağım bir makamdır. Muktedir bir melikin yanında olacağım bir makamdır. Sıdk makamı cennetlerde ve nehirlerde olan bir makamdır diyor. وَالَّذ۪ينَ bi بِالصْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ Takva ancak sıdk makamıyla mümkündür. Kim ki bu makama erişirse işte onlar takva sahibidir. Bu makama erişilmeden kişinin takva sahibi olması mümkün değildir diyoruz. Yezzi Allahu sadiqinle bi Allah sadıkları sıdkları neticesinde mükafatlandıracak. Hani biraz önce dedik ya, sıdk makamı cennetle cehennemi iman ile nifa birbirinden ayıran bir makamdır. İşte bu da onun delili. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. İslam alimlerinin kitaplarını okurken bir cümle söyledi ya, o cümle mutlaka bir ayetin tefsiridir. Kesinlikle. Selef ulemasının veya müteahhir ulemanın e, alimlerin kitapları niye bereketlidir? Yani biz bu asırların kitaplarını okuyup niye imanımızı tazeleyem tazeleyemiyoruz ama bir seleften veya haleften geçmiş ulemanın kitaplarını okuduğumuz zaman kalbimizde bir titreme, bir heyecan meydana geliyor. Hiç düşündünüz mü? İki tane bir günümüzde bu asır birinin yazmış olduğu mükemmel ilimle dolu, mükemmel istidlallerle dolu bir kitap. Bir de İbn-i Keser'in İmam Nebevi'nin İmam Nebevi okudukça doymadığınız bir sofrası vardır İmam Nebevi'nin. Okudukça doyamayacağınız bir sofrası vardır. Böyle e, öyle bir sofra hazırlamıştır ki onun hazırladığı sofranın bir benzerine eşi benzerine çok az rastlanır tarihte. Öyle alimlerin kitaplarını okuduğumuz zaman mükemmel bir etkilenme oluyor. Yani gece okuduğumuz zaman, kapattığımız zaman ben gece namazına kalkayım bu gece. İslam malumlerinin kitabını okuduğunuzda böyle bir duyguyla kapatıyorsunuz. Ama mu ki tabii kimseyi özel olarak tahkir de etmek değil. Ben sadece kendi düşüncemi anlatıyorum. Başkası benimle aynı duyguları paylaşmayabilir. Muasırlardan çok daha faydalı ol, e, faydalanıyor olabilir. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum ama İbn-i Teymiye'nin bir ubudiye kulluk risalesini okuyup gecenin bir yarısında veya akşam evde otururken yorulduğun zaman kulluk risalesini okuyup kapattığında ya gece namazına kalkayım diyorsun ya yatmadan önce biraz zikir yapmaya çalışıyorsun. Ya da sabah namazından biraz önce kalkayım da Allah'a istiğfarda edeyim. O kitabı okuduğun zaman o kitap seni buraya yönlendiriyor. Ama günümüzün muasırların kitabını okuduğu zaman ben öyle bir şey görmüyorum. Bu benim eksikliğim de olabilir ama benim tespitim bu. Bunun sebebi şu arkadaşlar. İslam alimleri bir kelime bir cümle kullandıkları zaman o cümle mutlaka ama mutlaka bir ayetin tefsiridir mutlaka. Kur'an'ı iyi bilirseniz. Ve o cümleler üzerinde iyi tefekkür ederseniz o cümle mutlaka bir ayetten çıkmış istitlaldir. Bizim gibi hadi sıt makamını anlatalım. Sıdk çok güzel bir makamdır. Bu makama ancak büyükler erişebilir. Ben sıt makamını yazacak olsam böyle yazarım. Ama İslam alimleri bu makamı yazarken ayetlerden ne çıktıysa onu yazmışlar. Bak İbn-i ne dedi? Bu makam cennet ile cehennemin, iman ile nifakın, mümin ile münafun arasındaki nedir? Hayraçtır dedi. Nereden çıkardı? Allah sadıklara, Sıdkları sebebiyle ne yapacaktır? Mükafat verecektir. Buraya koyduk ayeti. Devam ediyoruz. Münafıklara da azap edecektir. Allah subhane teala Sıdkın karşısına neyi koydu? Nifakı koydu. Demek ki İbn-i bu ayetten bu sonuç çıkarmış. Eğer İslam alimlerinden özellikle talebeler siz Faydalanmayı gerçekten umuyorsanız bu, bu alimin bu sözü hangi ayetin tefsiri bunları ne yapmaya çalışın? İdrak etmeye çalışın. Bu bir. ikincisi İslam alimlerinin kitaplarını çok çok çok çok okumak Kur'an'ı size ne yapacaktır? Açacaktır. Siz İbn-i Receb hembelinin bir konuyla ilgili fikirlerini ya da yazılıklarını okuyacaksınız. Belki o an okurken... Ee, hangi ayetin tefsiri bu bunu bilemeyeceksiniz. Ama Kur'an okurken o okuduklarınız zihne gelecek ve o ayet sizin zihninizde biraz daha ne yapacaktır? Açılacaktır. Ya eyyühellezine takullaha ve kunu ma'as sadıqiyyin Ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Kiminle arkadaş olacaksın? Kiminle oturacaksın? Kimi ziyaret edeceksin? Kiminle dertleşeceksin? Kiminle dost olacaksın işte ayet ortaya koyuyor sıdk makamı öyle bir makamdır ki kendisiyle dost edinilmesini Allah emretmiştir Allah. eğer sen sıdk makamındaysan benim seninle dost olmam seninle beraber olmam senin izinden gitmem seninle yolda yürümem bana Allah'ın emridir bana nedir Allah'ın emri ne kadar güzel bir makam değil mi? Sıdk makamına ulaşıyorum. Değer insanların benimle beraber hareket etmesi onlara vacip. Allah onlarla beraber olun diyor ben bu makama ulaştığım zaman. Elde edilmesi gereken bir makam ve ne yapacağız diyeceğiz ki bu makama ulaşabilmek için neler yapabiliriz? Şimdilik yapılacak çok şey var ama şimdilik Medarecül Salikin ve İhyâül Ummetin okuyarak işe başlayın. Ama ondan önce deyin ki: "Vekur Rabbi edhilni mudhala gireceğim yere sıdk üzere girdir ve "vahricni muhricen sidqen" çıkacağım yerden de sıdk üle, üzere çıkart. Yani Allah'a sıdk sahibi olmak için insanın bütün amelleri ya bir şeye giriş ya da bir şeyden çıkıştır. Bütün amelleri bütün hareketleri ya bir şeye girersin ya da bir şeye çıkarsın yani bütün halinde her halükarda sıt üzere olmak için Allah'a ne yapacaksın? Dua edeceksin. Allah subhanehu ve teala bize duayı öğretmiştir. Neleri isteyeceğimizi kendisinden ne isteyeceğimizi de bize öğretmiştir. Mesela ilmimi artır diye dua edeceğiz. Günahlarımı affet diye dua edeceğiz. Başka başka konularda da dua edeceğiz ama dua etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de Rabbim beni bütün amellerimi, bütün hareketimi, bütün e, adımlarımı ne yap sıdk üzere yap diye dua etmek olacaktır evet sıdk makam üzerinde söylenecek çok söz var ama dediğimiz gibi bizim dersimiz tefsir dersi tefsir dersi olması hasebiyle bu kadar yeterli belki de biraz daha fazla uzatmış olabiliriz ayete dönüyoruz İsmail i̇lk kitapta Hasan el basri'nin yaptığı tefsiri tercih ederek diyoruz ki Rabbinin İsmail olan rahmetini dağın İsmail denince aklınıza ilk ne gelir İsmail tanımlayın yani Allah uğrunda, Allah'ın emri uğruna canını feda etmesi. Allah'ın emri seteci seteciduni inşaallah mine sabirin. Beni sabredenlerden ya Ebetif Al ma tu'mer. Ey babacığım Rabbim sana benimle ilgili neyi emrettiyse sen onu yap. Rabbim beni kurban etmeni emrediyorsa hiç düşünme. Ben kurban olmaya razıyım. İşte İsmail denince ilk akla gelen Kurban olmak, kendini Rabbinin yolunda kurban etmek, nefsini Rabbinin yolunda kurban etmek, sana ait ne varsa onu Rabbinin yoluna kurban etmek gelir. İşte İsmail Aleyhisselam budur. İsmail Aleyhisselam dediğimizde ilk akla gelen bu olması sebebiyle İsmail Aleyhisselam'ın sıdkı da budur diyoruz. İslam alimleri İsmail Aleyhisselam sadık vaat diyorlar vaadine çok duran bir kimseydi ifadesiyle ne kastedildiği hususunda çok şeyler söylemişlerdir işte bir insanla sözleştiği zaman sözünde durma adına 3 gün onu beklediği ki tirmizde geçen zannedersem bir de Ahmet bin Hanbel'in müsnenin de olması lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgilidir ilgili de böyle bir rivayet vardır bir insanla sözleştiği zaman belki akşama kadar veya 3 gün başka rivayetlerde o kişi beklediği rivayet edilir İslam alimleri bunları zikretmiştir ama ben ayetin tefsiri içerisinde benim anladığım özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine verdiği sözde sadık olmasıdır. O Rabbine bir söz vermiştir, sana kulluk edeceğim demiştir ve kulluğun gereği kişinin kendi nefsini Allah uğruna feda etmesidir. Allah yolunda harcamasıdır, kişinin kendine ait ne varsa Allah yolunda Kurban etmesidir ve İsmail oldukça küçük yaşlı olmasına rağmen kendini kurban etmiştir. Sen kendini kurban ettiğin zaman İsmail denince ikinci akla gelen ise Allah'ın sana kurban vermesidir. Allah'ın ne yapmasıdır? Sana kurban. Yani Allah'a kendini verdiğin zaman o kadar değerli oluyorsun ki Allah Subhanahu ve Teala senin için gökyüzünden bir kurban indiriyor. Ne kadar büyük bir makam değil mi? Allah senin için gökyüzünden bir kurban indiriyor. Bana Allah nerede şimdi bu makamlar değil mi? İşte risalet makamı budur. Nübüvvet makamı budur. Sıddıklık makamı budur. Allah Subhanahu ve Teala senin için gökyüzünden ne yapıyor? Kurban indiriyor. Bunu anlamaya çalışın. Ben burada anladıklarım ya da zihnimden geçenleri tam olarak ifade edemeyebilirim ama Allah'ın bir kulunun kurtulması için kendi nefsini onun yolunda heba eden bir kulu için canını feda edecek bir kul için gökyüzünden kurban indirmesi. Bu çok büyük bir lütuf, çok büyük bir rahmettir. İşte Allah'ın İsmail olan rahmeti de budur. Allah subhane ve teala'nın İsmail olan rahmeti de budur. Arkadaşlar bugün bizim için önemli olan ise bizim Sıdk makamında yapmamız gereken en önemli şey ise tevhid üzere sadık kalmaktır. Biz Allah'a söz verdik. Allah subhane ve teala bizi ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Sadece ona ibadet etmemiz için yarattı. Ve biz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Ya Rabbi biz sadece seni tevhid edeceğiz diye Allah'a söz verdik. İşte sıdk makamının ilk adımı bu makamdır. Eğer bu makama erişmek istiyorsanız öncelikle tevhid üzerine sabit olacaksınız. Tevhid üzerine sebat edeceksiniz. Tevhid üzerine ne yapacaksınız? İlerleyeceksiniz. Tevhidden bir adım bile ne yapmayacaksınız? Şaşmayacaksınız. Sıdk makamının ilk girişi tevhid makamıdır. Biz Allah subhanehu ve teala'ya kendisinden başka Rab edinmeyeceğimize söz vermedik mi? Evet söz verdik. Biz Allah subhanehu ve teala'ya ya Rabbi asla sana şirk koşmayacağız ve biz sadece sana ibadet edeceğiz diye söz vermedik mi? Evet söz verdik. O halde sıdk makamı kulun hayatının tamamında tevhide sımsıkı sarılması, sıdk makamı kulun hayatının tamamında şirkten beri olarak Allah'a kulluk etmesi makamıdır. İbnü Cüreç diyor ki İsmail Rabbine ne söz verdiyse mutlaka o söz yerine getirmiştir. Bir adakta bulunmak suretiyle bir ibadet yapmaya Allah'a söz verdiği zaman o ibadeti mutlaka ama mutlaka yerine getirir diyor İbnü Cüreyh. Ve amru ehlihi bis salati ve zekat. O ailesine de namazı ve zekatı emrederdi. Bu makam aleykümselam ve rahmetullah ve berekatu bu makam kendin Rabbine kul olduğun gibi aynı zamanda insanları da kulluğa çağırma vakamıdır. Bu makam öyle bereketli, öyle yüce, öyle faziletli, öyle seçkin bir makamdır ki sadece kendin Rabbine ibadet etmeyi yani kendinin Rabbine ibadet etmesini yeterli görmezsin bu makamda. İnsanlar da benim Rabbime ibadet etsin diye gayret edersin. İşte bu bir Risalet makamıdır. İki Risalet menheci üzere devam eden davetçilerin makamıdır. Unutmayın en yüce makamlardan bir tanesi de davet makamıdır arkadaşlar. Davetçi veya alim hiç fark etmez. Kendisi Rabbine ibadet ederken Rabbini o kadar çok seviyor ki mesela şöyle düşünün. Cemaatiniz var, cemaatinizi çok seviyorsunuz. İnsanları cemaatinize davetlersiniz değil mi? Ee, düğününüz var, insanları seviyorsunuz. İnsanları düğüne davetlersiniz. Gelsinler de yesinler diye. Davet makamı kolun Rabbi ile olan ilişkisinin göstergesi olduğu bir makamdır. Ben Rabbime ibadet ediyorum, ben Rabbimi tevhid ediyorum, ben Rabbime kulluğumu sunuyorum ve başkaları da benim Rabbime kulluk yapsınlar, başka Rabbilere kulluk yapmasınlar. Başkaları da sadece bir olan, muahhit olan, kahhar olan Allah'a ibadet etsinler. Kendileri sinek bile yaratan, yaratmaktan aciz olan, beşeri ilahlara ibadet etmesinler diye nefsini heba etme makamıdır davetçilik makamı. Davetçilik makamı sadece kendi nefsini düşünmek değil, insanların nefsinde düşünmektir. Birisi sizin dostunuz olsa ve diğer insanlar size davet etse, bu sizin hoşunuza gitmez mi gider? Siz güzel bir tüccarsınız. Müşteriniz sizden alışveriş yapıyor, kendi ihtiyaçlarını gidiyor, gideriyor. Ucuz yoldan gideriyor, temiz ürünlerden gideriyor, başkalarını da sizden alışveriş yapması için size davet ediyor. Gidin bak oradan alışveriş yapın. Bu sizin hoşunuza gitmez mi? Evet hoşunuza gider. Adam kendi ihtiyacını gidermiş ama sadece kendi ihtiyacını gidermekle kalmamış. Başkaları da ihtiyaçlarını gidersin diye ve sizi sevdiği için size yönlendiriyor. İşte davet makamı bu makamdır. Davetçi Rabbine ibadet eder, Rabbini tevhid eder, Rabbine şirk koşmaz. Aynı zamanda başkalar da benim Rabbime ibadet etsin diye nefsini ne yapar? Yorar, bu uğurda e, fedakarlıklarda bulunur. Ve kâne emre <gülüyor> emrediyordu ehlehu, ehline, ailesine farklı farklı şekillerde ne yapabiliriz? tefsir edebiliriz ee, bulunduğu ümmetine etrafına arkadaşlara hiç fark etmez Allah Subhanahu wa ehli demiş Ne emrediyordu bir salat ve zeka salatı ve zekatı yani hem bedeni ibadetleri hem de mali ibadetleri salatı ibadet diye tercüme edebilirsiniz zekatı arınmak diye tercüme ederiz, edebilirsiniz hiç fark etmez ee, tefsirlerde bunlar gelmiştir ben bunların üzerinde çokça durmayı da pek istemiyorum ancak burada asıl olan nedir? İsmail Aleyhisselam kendisi Rabbine ibadet ettiği gibi başkalarını da ibadete davet etmiştir. İşte bugün öğrendiğiniz ikinci esaslardan bir tanesi. Bir, birinci esas Sıdk makamına sarılacağız. İkinci esas biz Rabbimize ibadet ettiğimiz gibi başkalarını da bu ibadete ne yapacağız? Davet edeceğiz. Başkalar da Rabb'e ibadet etsinler diye ne yapacağız? Uğraşacağız inşallah. Evet. Burada ehil kelimesini aile, yakın aile olarak aldığımız zaman ve ehleke bis salati ve istiber Taha suresi 132 mi? 132 olması lazım. Bileceksiniz bunları. Taha suresi 132 olması lazım. Allahu alem. Ee, Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediyor. Ee, ehline salatı emret ve bu hususta ne yap? Sabırlı ol ve anzer aşiretlikle önce en yakın akraba uyar. veya ya ya yalnız ama no, kula ey iman denler, kendi nefsinizi ve ehlinizi ateşten kuruyun. Tüm bu ayetler dediğimiz noktaya işaret ediyor. Kul, seçkin kul, havas olan kul, sadece Rabbine ibadet eden değil, Rabbine ibadet ettiği gibi insanlar da Rabb'e ibadet eden bir kuldur diyoruz. Evet ve kan inde rabbih o rabbi tarafından razı olunan bir kuldur. Bunun üzerine durmayacağım. Rabbin tarafından razı olunan bir kul olmak istiyorsan böyle karışık bir formül yok. Rabbim benden razı olsun diyorsan böyle anlaşılmaz bir şey yok. Rabbim benden ne zaman razı olur? Ne yaparsam razı olur? Diye düşünüyorsan, bunun için sarf nahif ilimleri okumana, hafızlık yapmana, yüzlerce, binlerce hadis okumana gerek yok. İşte birkaç ayette, İsmail gibi olursan, Rabbin senden razı olur. Çünkü Rabbin İsmail'den razı oldu. O halde İsmail gibi olursan, İsmail gibi hareket edersen, İsmail gibi Rabbinin emri karşısında bıçağın altına boynunu uzatabiliyorsan, İsmail gibi Rabbinin emri karşısında nefsini bu dava uğruna feda edebiliyorsan işte razı olunan kullardan olursun. İsmail gibi Rabbine ibadet edersen, İsmail gibi başkalar da senin Rabbine ibadet etsin diye gayret edersen ne olursun? Seçkin kullardan olursun. Çok tartışılmış, çokça durmayacağım. Kimisi demiş ki işte müştaktır yani nereden gelebilir? Dersten. Devam Dersten geliyor demiş. Kimisi demiş ki kim böyle söylüyorsa Arapçayı bilmiyor demiş filan böyle birbirlerine girmiş yine bizim ülema. Allah'a hamdolsun. E, acemi, asla acemidir. İdris'tir. Müştak değil, camittir filan demişler. İşte bunun sebebi de nedir? Gayrı musarif olması. Alın mı? Gayrı olması. olması. E, burada tartışmalar sürmüş. İmam Kurtubi nakletmiş. Allah'ın vahyini çok çok çok okuduğu için ona bu isim verilmiştir. Ona bu işi verilmiştir. Resulünün İdris Aleyhisselam'ın yaşadığı iddia edilmiştir. Böyle değişik iddialar vardır. Peki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem İdris Aleyhisselam'ı görmüş müdür? Nerede görmüştür? Miraç'ta kaçıncı semada? Dördüncü semada İdris Aleyhisselam'ı görmüştür. İdris Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'dan önce midir sonra mıdır? Önce olduğu rivayet edilir siyeri kaynaklarında Adem oğullarından kendisine ilk peygamberlik verilen kimsedir der. Mesleğe nedir peki? Evet. Astronomi ilmini çok iyi bilirmiş. Astronomi ilmini çok iyi bilmiş. Peygamberler tarihini okuyun arkadaşlar. Yani böyle uzunca bir küllet okumak yerine İbn-i Kesir'in böyle küçük bir peygamberler tarihi yok mu? Ben onu okumadım. Tabi çay ver inşallah. Peygamberler tarihini okuyun. Yani 16 cilt, 20 cilt, 50 cilt okuyamazsınız ama mutlaka böyle küçük ince tek cilt olan Peygamberler tarihi vardır. Onları mutlaka okuyun. Evet. Ve birimine bir demiş ki İdris aleyhisselam'ın bir günde yaptığı ibadet o dönemdeki yeryüzü halkının tamamının ibadetine bedelli demiş. Böyle bir rivayet var. İdris Aleyhisselam hakkında kurfil kitab الْكِتَابِ İdris Kitapta İdris'i dağın اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ O sıddık idi ve nebi idi وَرَفَعْنَاهُ مَكَانٍ Aliya Ve biz onun makamını oldukça yüce bir makama attık, Eriştirdik diyor. İdris Aleyhisselam hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Önceki ayetlerde birçok şeye değindiğimiz gibi Allah Subhane ve Teala onu oldukça yüksek bir makama eriştirmekle ona da rahmet etmiştir. Ulai kelzina en'ama Allah aleyhim min ve hamalna min İbrahim İsrail İza tutla Dersten sonra secde yapın inşallah bu secde ayetidir. Ee, tabiinden olması lazım birisi Salih el-Mihran mı? Tam hatırlamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okuyordur. Kur'an'ı bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetleri okundu ama, Hani nerede gözyaşı demiştir? Nerede gözyaşı demiştir? Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Ulaikellezine. Buraya kadar anlatılan kimseler. Zekeriya aleyhisselam'dan başladık. Yahya aleyhisselam, Meryem aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa, İsmail ve İdris aleyhisselam. Buraya kadar anlatılan bunlar. Bunlar Allah subhanahu ve teala tafsili olarak bunlar hakkında bize bilgi verdi. Zekeriya aleyhisselam, Yahya, Meryem, İsa hepsi hakkında. Tafsilatlı bir bilgi verdi. Şimdi icmali, derli toplu, tek bir cümleyle hepsini derleyen, hepsini toplayan bir cevap, bir anlatta bulunacak Allah-u Subhanahu ve Teala. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerdir. Onlar bizim namazlarımızda, Ya Rabbi, nimet verdiğin kimselerin bizi yoluna ulaştır. Bizi o nimet sahibi kimselerin yoluna ulaştır diye her gün... En az 17 defa farz namazlarda e, nafile ve sünnet namazlarla birlikte defalarca ama defalarca Rabbimize huzur Rabbimize yaptığımız en güzel dua namazda yaptığımız duadır. Rabbimize yapmış olduğumuz en güzel zikir namazda yaptığımız zikirdir. Rabbimizin karşısına geçiyoruz, kıyama duruyoruz ve Rabbimize defalarca dua ediyoruz. Bizi nimet verdiğin kimselerin yoluna eriştir. İşte kendilerine nimet verilen kimseler bunlardır. İşte bunlar kendilerine nimet verdiğimiz kimselerdir buyuruyor Allah Subhane ve teala. Minen yine nebilerden nimet verdiğimiz kimseler kim onlar? Min <zürriyete> adem. Kim bu? Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden yani yukarıdakiler geçti. İşte İdris Aleyhisselam'ı bu şekilde zikrediyor. Ve min men hamelna ma'nu Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın zuriyeti İbrahim Aleyhisselam demiş alimler. Ve min zürriyeti İbrahim'e İbrahim'in zürriyetine olan İsmail ve İsrail'e İsrail'in zürriyetine olan da Musa Aleyhisselam demiş. Ve Yahya Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam demiş. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ve İshak iki tane oğlu vardır. İshak Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, işte Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a kadar gelmiş. Risalet orada e, İsrail oğullarının yani İsrail Aleyhisselam'ın zurriyetinde gelen risalet orada bitmiştir. E, İsmail Aleyhisselam'dan ise İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam uzun bir fetret dönemi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere arada peygamber geldi, geldiğini bilmiyoruz. En azından nakilde bilmiyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın soyundan gelmiştir. İşte Allah subhanahu bu nimet verdiğimiz kimseler kimdir? E ee, nebilerdir o nebiler Adem'in zürriyetinden Nuhla beraber taştıklarımızın zuriyeti, İbrahim ve İs İsrail'in zürreti yani Yakup Aleyhisselam ve mimmen ve ve kendilerine hidayet ettiğimiz ve kendilerini seçtiğimiz kimselerdir. Hidayet ve seçkinlik Allah Subhanahu ve Teala bu kullarına hidayet vermiş. yok bu kullarını seçmiştir. İza tutla aleyhim ayatul Rahman onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman Ayetur Rahman. Ayet ne izaf edildi? Rahmana izaf edildi. Benim bildiğim kadarıyla ayet kelimesinin Rahmana izaf edildiği tek ayet budur. Meryem Suresi'nin havası bunu gerektiriyor. Ayet kelimesi Rahmana izaf edilmiş. Yani o ayetlere uyduğun zaman rahmetsinin peşinden gelecektir. Bu bu demektir. Daha önce de böyle izafetle ilgili Meryem suresinde bilgiler verdik değil mi? Ee, Rahman'a neler izaf edilmiş onları söyledik. Ayet-i Rahman, Rahman'ın ayetleri benim bildiğim kadarıyla sadece burada var. Yine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman şekilde gelen ayetlerin tamamına bakın. Genelde Olumsuz tiplemeler vardır. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman satır bunlar geçmişlerin masallarıdır derler. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman lemma haza bu sihirdir derler. Rahman'ın ayetleri okunu zaman festekbertum kibirlenirler. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman babalarımızı geri döndürsene derler. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman lem yismaha. hiç işitmemiş gibi olurlar. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman bizi babalarımızın ibadet ettiğinden uzaklaştırmak mı istiyorsun derler. Rahman'ın ayetleri okuduğu zaman, ee, okunduğu zaman, okunduğu zaman eyul fariqaina hayrun maqaman ve ahsan hangi taif daha güçlüdür filan derler. Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman iki tane insan tipi ortaya çıkar. Rahman'ın ayetleri karşısında karşısında iki tip insan ortaya çıkar. Biz daha önceki derslerde de şu hususu defalarca ama defalarca ne yaptık? Zikrettik. Allah'ın ayetleri gökten inen bir yağmura benzer. Yağmur hangi toprağa isabet ederse etsin o topraktan bereket çıkmaz. Yağmur hangi toprağa isabet ederse etsin, o topraktan güzel güzel ürünler, meyveler, yemişler, incirler, hurmalar çıkmaz. Yağmur bazı topraklara isabet eder. Oradan güzel güzel sebzeler, meyveler, yiyecekler ortaya çıkar. Yağmur bazı topraklara isabet eder ki orası balçık olur, orası çamur olur, orası pis bir ortam olur. İşte insan topraktır. İnsanın kalbi Yağmurun yani vahyin isabet ettiği yerdir. Yağmur isabet ettiği zaman dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de burada ince bir nüans vardır. Yağmur isabet ettiği zaman insanların genelinde olumsuz tavır vardır. Zannedersem 16 tane ayet var böyle. 16 tane ayet var. Daha önce anlattığımda hatırlıyordum ama şimdi hatırlamıyorum. 16 ayetin hemen hemen tamamında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yüz çevirirler, bir bahane bulurlar, kaçmak isterler, şunu yaparlar, müstekbirleşirler, duymamış gibi davranırlar, e, bu nasıl bir adam derler, hep böyledir. Allah'ın ayetleri onlara isabet ettiği zaman gökyüzünden yanan yağmur, onlara yağan yağmur, onlara isabet ettiği zaman ortaya bir bataklık, bir balçık, bir çamur durumu hasıl olmaktadır, çıkmaktadır. Ama Meryem suresinde işte kendilerine nebi olan ve nebilerin varisleri olan Meryem suresinde kendilerine rahmet edilen o kullar onlara Allah'ın ayetleri isabet ettiği zaman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman gökyüzünden bir yağmur misali onların kalplerine Allah'ın ayetleri yağmaya başladığı zaman işte ortaya çıkan harru succeden ve bukiye bir secde ediyorlar. İki, anında kapanıyorlar. Üç, gözyaşı döküyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Arkadaşlar bu makamda sizin imanınızı test etme makamıdır. Ben ne kadar müminim sorusunun cevabı bu makamda bellidir. Allah'ın ayetleri sana isabet ettiği zaman ağlayarak secdeye kapanıyor isen, Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman kalbin titriyor, titriyor kalbin ürperiyor, Allah'ın haşyetinden dolayı secdeye kapanıyor isen işte bu yine min Adem diye sayılan faziletli seçkin kulların makamıdır. Sen de o makamlarda derecen kadar bir yer tutarsın. Ama şunu bilin ağlamak isteyerek yapılabilen bir şey değildir. Ağlamak Kalbin etkilenmesi bu etkinin sonucu ise ortaya ağlamanın çıkmasıdır. Ağlamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Ağlamak diyor güçlü bir imanın neticesidir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlamak her kula nasip olmaz. Bunun için Allah'a yakın bir kalp, mutlak bir iman, ihlas ve sadakat lazımdır. Bu kullar bu vasıflara sahip oldukları için ağlayarak secdeye kapanmışlardır. Yani ağlayarak secdeye kapanmak için Zekeriya gibi Rabbine yakın bir kul olman lazım. Bir derdin bir tasan varsa ve bu derdin bu tasan zahiri sebeplerle çözülmesi mümkün olmayan bir dert bir tasaysa ben bunu Rabbimden isterim o da bana verir diyecek kadar Allah'a yakın olman lazım. Ağlayarak secdeye kapanabilmen için Yahya gibi tertemiz olman lazım. Ağlayarak secdeye kapanabilmen için Meryem gibi Rabbin vahyettiği zaman kendi aleyhine gibi gelse de susmayı yeğlemen lazım. Ağlayarak secdeye kapanabilmen için İbrahim gibi, Musa gibi, İsmail gibi, İdris gibi Allah'ın seçtiği seçkin kullarından olman lazım. Onların imanıyla iman etmen, onların iman ettiği gibi iman etmen lazım. Fein amenu bimisl ma amintum bihi fakat Sen onlar gibi ne yapman lazım? İman etmen lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın haşyetinden dolayı ağlarsa o göze ne yapmaz? Ateş dokunmaz. Kur'an okurken ağlayın diyor. Eğer ağlayamıyorsanız ağlarmış gibi yapın diyor. Evet. İbn Abbas'tan rivayet edilmiş. İsra Suresi'nde secde ayeti vardır. Bu secde ayeti geldiği zaman diyor Ağlayıncaya kadar, ağlayınca, ağlamak oluncaya kadar bekleyin öyle secde edin diyor. Zannedersem 87. veya 85. ayet olması lazım. Ağlamayı bekleyin, ağlayıncaya kadar bekleyin. O zaman secde edin diyor. Evet, o kadar yeter olsun inşallah. Vaktimiz de geldi. Önümüzdeki hafta, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ayetinden devam edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil